düşkam Senin de bu seslendirmelerde işte, kitap seslendirmelerinde <gülüyor> çok kez karşı karşıya geldik. <gülüyor> ne demek istiyorum? İşte şey. <gülüyor> Bitiremedim bir türlü. Biraz tembelliğimden Biraz seni dinlemiyor oluşundan Biraz da işte Böyle çok deli gibi yeterince istediğim ortamın Olmayışından bir bakıma Ama Bugün son Bugün son Şey yapmıyorum Asla şikayetçi değilim yani. Ama böyle araba kenarlarında işte tenhalarda, kuytularda yapmak değildi niyetim. Belki bir kütüphanede kütüphanelerin öyle etkinlik odaları falan oluyor. Öyle bir yere ayarlayıp yapmayı düşünüyordum aslında. Böyle bir rutin edinmeyi düşünüyordum. Ama birazcık işte şey oldu. Onu tam ayarlayamadım kafamda planım şeydi işte benim oturduğum yere yakın spor salonu var önce spora gidip gidecek olsam sonrasında yorgun olur muydum diye düşünüyorum ama benim sana her zaman gücüm var biliyorsun Ve yani kendimin bile inanamadığı seviyede ortaya çıkıyordu bu güç o yüzden muhtemelen öyle yapardım yani ama o sefer pis kokardım. Bana insanlar yaklaşmazdı işte. I don't care. Ya da belki tam tersini yapardım. İşte onu ayarlayamadım o yüzden. E, tembellik aslında çok müthiş bir unsur değil. Çok şey yapmazdım yani tembelliği umursamazdım ama şey canım Şimdi galiba önceki kayıtta Kırık, kırık kalpler Sorry <gülüyor> Kırık hayatlar Bölüm 10'un devamı yazılı Kayıtta aslında ondan bahsetmiştim Söylemiştim Neden bahsetmiştim? <gülüyor> Söyleyene kadar unuttum Allah kahretmesin Şey Aaaa. Unuttum bayağı. Neyse çok önemli... ...değildir belki ki. Evet kadınım. Güzel loçkan. Son 6 sayfa. Yani son bölümü kesmek zorunda kaldım. Ya aslında bitirecektim önceki kayıtta. Ama şu an bakıyorum ki Ömer Bey hiç, çocuğunun, kızının Leyla'sının ölümünden sonra bir süre sonra yine aynı şeyine alışkanlığına dönmüş gibi gözüküyor. bırakamıyor yani Evet kadın Kay bu şeye başlayacağım zaten beş sayfa falan kaldı bunu bitireceğim Ondan sonra bir sonraki seslendirmek istediğim kitabı hala seçmedim düşünmedim Doğacak çocuğumuzun adını da hala düşünmedim. Dün öyle bir aklımdan geçti. Aa, bilmiyorum ama düşünmedim üzerine yani. Karar verdim de böyle şey yapacağım. O yazı yazdım siteye böyle ekleyeceğim yani. bir de sen manyak gibi şey diyorsun ya ha bir de bir isim seçeriz koyarız diyorsun bir de öyle bir isim duyduğumuzda bir de oturur onu ağlarız diyorsun çok manyaksın be Doçkan Doçkan çok kötü 6 ay geride kaldı yarım seneyi doldurduk nasıl geçtiğini hiç anlamadım bile hiç yani hiç hiç hiç 6 ay daha geçecek neyse o dram konusunu bir daha açmak istemiyorum bebeğim en iyisi başlayayım kitabı bitireyim Sonra biraz daha lak, lak yaparım. Sonra vedalaşırız. Tamam. Tamam. Siz karışma. Bir önceki cümleden alacağım. Onu zihninde hasta, sararıp solan, gittikçe vahim bir akıbete doğru yürüyen bir mahkum olarak tasavvur ediyordu. Ve hastalarında en küçük hastalık belirtileri için kalbinde acı bir sızı, sızı duyan bir doktor, kendisine en güzel ve en iyi leziz, lezzet saatlerini yaşatmış bir vücut için bu ihtimallerin afetinden bir vahşi memnuniyet, memnuniyet duyardı. O zaman kendi kendisini kötü bir iş yaparken yakalanan bir adam halinde tutarak ''Ah ne yazık, ne yazık, sen ne fena bir mahluk oluyorsun Ömer'' derdi. Bundan sonra Şayan Kalfan'ın ziyaretleri devam etmişti. Üç kere daha muayenehanesine gelmişti ve her defasında ziyaretinin manasında tam bile çıktık gelmemekle beraber... Evvelkine göre bir nebze daha anlaşılırlık geliyordu. Nehir onun lisanıyla yalvarıyor, aşklarına bir devam imkanı dileniyordu. Önceden Nehir'in müracaatı Ömer Bey içte karşı koymak için bir fazla kuvvet temin etmişken bu tekrarların, bu tekrarların arasında şimdi bir aksi tesir doğmaya başlamıştı. Geçirilen buhran günlerinden uzaklaşıldıkça hayatın hükmünün baskınlığı matem yaralarının sızılarına daha derinlere gömdükçe... Onun nehirin haline daha yumuşak gözlerle bakmaya hazırlıyor gibiydi. Bir saniye. Bileyim. Şu ekran parlaklarını açayım. Olur da sen ararsan diye. Kaçırmayayım yani. Çünkü telefonu direksiyonun biraz altına sıkıştırıyorum. Ekran gözükmeyebiliyor. Devam ediyorum. Nehir'in haline daha yumuşak gözlerle bakma, bakmaya hazırlıyor gibiydi. Ve her şeyin üstünde tekrar Nehir'in gençliğiyle mest olmak, tekrar onun sevişmesinden çıldırmaya ihtiyacı tesir ederek, bir müddet sönmüş zannur olurken gizli gizli duvarların içinde yürüyen bir yangın gibi, yeniden damarlarında bir ateş aşkın akışının dalgaları titremeye başlıyordu. Nihayet Şahen Kalfa son gelişinde ona küçük bir kağıt uzatmıştı. ''Bir ay gezip dolaştıktan sonra Mısır'a geçeceğiz ve bütün kışı orada geçireceğiz. Sizi görmeye muhtacım. Bunu benden esirgeyemezsiniz. Nereye isterseniz oraya geleceğim yahut daha iyisi siz buraya gelin.'' Ömer Bey hiç bu kısa ifadenin arasından her ne olursa olsun istediğine erişmek isteyen küçük kıvırcık başı gördü. Nehir en gülen gözleriyle ona ''Evet deyin bakayım.'' diyor gibiydi. Ona cevap verircesine Şayan Kalfa'ya ''Gelirim.'' dedi. O kesin bir vaat almakla ısrarcı göründü. Ne vakit? Yarın. Bu işin içinden mümkün Mersebe bir süratle çıkmak istiyordu. Yarın kelimesini fırlattıktan sonra daha açık olmak için belki Neyir'e kendisini tamamıyla serbest etmek imkanını vermek için zamanını da belirlemeye lüzum gördü ve ikindiden sonra diye bir zaman belirledi. Bunu söylerken ve söyledikten sonra oraya gidip gitmeyeceğinden emin değildi. Bütün geceyi sarhoşluğunun arasından fikirlerle arasında fikirlerine bir türlü düzen vermek kuvvetini bulamayan bir adam halinde geçirdi. Yalnız uykusunun içinde hep Leyla ile meşgul oldu. Her zamankine benzeyen rüyaların arasında Leyla'yı hem ölmüş hem hala yaşayan, hala kendisiyle görüşülen, yanakları okşanan, sözleri işitilen karışık bir hal içinde görür. Demek Leyla yaşıyor der. Sonra yine uykusunun içinde kendisini uyaran bir uyanıklıkla bunun bir rüya olduğunu hükmederek "Ah, gerçek olsaydı." diye sızlar ve sıçrayarak uyanınca ta göğsünün üstüne bir kürek ateş dökülmüşçesine yanardı. Bu geceyi yine bütün bu geceyi yine bütün onu yakıp kavuran işte son hafta işte son haftalardan beri bu henüz genç adamı uzun ve peşini bırakmayan bir hastalığın tahripleri arasından geçerek ihtiyarlığı vermiş, çökü vermiş, bir hale koyan acıları içinde geçirmişti. Sabahleyin evden çıkıp da tekrar hayatın mengenesine girince kesin bir fikri yoktu. Oraya gidecekti. Bu hüküm kendi dışında bir kuvvet tarafından verilmiş, sonra ona üfürülmüş gibiydi. Uykuda evvelce alınan bir vakit ''Evvelce alınan bir emre uyarak beyninde oraya gideceksin.'' diye vakit vakit tekrar eden bir sesin tartışmasız kabul olunmuş baskısı altında, günün saatleri donuk bir zihinle düşünmeye, kendi kendisini sarsıp silk silkmeye, kadir olmaksızın bir uyuşukluk da geçirdi. Arabaya hep öyle bindi. O uzun mesafeyi hep öyle kat etti. Sonradan birdenbire artık gidilecek yer, orada tekrar başlayacak hayat... Karşısında bir hakikat şeklinde çıkı verince, ancak o zaman bu uyuşukluğun içinden çıktı. Sanki bir uykudan uyandı. Nasıl bir hadise olmuştu ki, onu böylece bir dakika içinde iki zıt noktanın birinden diğerine atı vermişti? Evet. Nasıl olmuştu da bir saat evvel oraya doğru yuvarlanırken, şimdi şu dakikada, Maçka kabristanının kapısında bulunuyordu. Arabacının hesabını ödedi. Bundan sonra evine yürüyerek gitmek istiyordu. Cebinden saatini çıkararak bakarken kendi kendine hep bir nakarat gibi beyninde tekrar eden hayret nidasını mırıldandı. Ne garip, ne garip. Demek insan böyle tahlil edilemeyen kuvvetlerin kendisince bile hep meçhul kal kalacak sebeplerin tahakkümünde en büyük kararlarını karanlıklardan toplayan, hayatında başına geleceklerin en önemlilerini esrarengiz etkilerin idaresinde belirleyen bir mahluktu. Ki hemen hemen kendi hareketlerinden sorumlu değildi. <gülüyor> Uykusunun içinde şahsi iradesinin yokluğunda evvelce alınmış bir karara uyarak zamanı ölçen, onu filan saatte dakikası dakikasında sarsıp uyandıran kuvvet, o her şeye karşı benliğinin gizli tabakalarında yaşayıp tesirini yapan acayip düşünce cihazı, onda gizli gizli çalışmış, bir yandan oraya gideceksin diye emir tekrar. Emrini tekrar ederken o karanlığın içinde zorbaca gülerek "Hayır, gitmeyecek. Dönecek. İşte buraya, bu henüz taşı dikilmemiş küçük mezara gelecek, sonra da evine gidecek." demişti. O sadece bu iki emrin arasında iradesiz ölüp dolaşan, iradesiz dönüp dolaşan bir gölgeydi. Mini mini mezarın yanına oturdu. Dizlerini dikti, ellerini bacaklarında bir halka yaparak kilitledi. Karşıda uzanan denize, artık akşamın karartısı arasında bulunan Asya kıyılarına kadar bütün manzarayı bu yüksek noktadan dolaşan bir gözle çepe çevre seyretti. Orada bir hayal arıyordu. Sonra da önünde küçük toprak kümesine baktı. Kadın Nina dedi ve sadece yalnız bu hitaplı bütün Leylasını olan çılgın düşkünlüğünün acıları, hayatının Diğer acılarını beraber sürükleyerek taşıdı. Düşünmeden, hatırlmayı lüzum görmeden, için için kaynarken hemen açılı vermiş bir kapaktan birikmiş kederlerin, birikmiş kederlerinin kızgın buharı bir dalga halinde coşarak ağladı. Bolca, aktıkça artan, birbirini kovalayarak ellerini sulayan bol yaşlarla ağladıkça ruhunda şifa bulan bir yaranın iyileştiğini duyarak uzun uzun ağladı ve böyle ağlarken ara sıra sadece başka bir kelime bulmaya lüzum görmeyerek acısının ifade belagetine yalnız kafi bularak kadın dine diyordu. Sonra bir ara karısına sıçrayan sonra bir ara karısına sıçrayan onu düşünen şu dakikada onu yanında görmek onunla beraber ağlamak ihtiyacından sızlayan bir şeyle ah vedi de biçare vedi de biçare melek vedi de dedi ve bu dakikada daha coşan bir acıyla karısının kendisinin beyaz taş cepheli yeni evin kırık hayatı için ağladı. Ömer Bey hiç odaya girmeden evvel hemen oraya kapının yanında yanına oturdu. Kollarını göğsüne kavuşturdu. Bacaklarını uzattı. Şimdi ağlamaktan kenarları yanan gözlerini karşında duvara dikti ve içeriden boğuk bir sızlanma iltisi halinde gelen Vedide'nin sesini dinledi. O yine Leyla'nın odasında Kur'an okuyordu. Hayalinde Vedide'yi görüyordu. Başında artık taranıp toplanmakta ihmal edilen saçların üstünde namaz örtüsü vardı. Seccadesinde iki diz üstüne oturmuş olacaktı. Ve elinde Kur'an'ıyla bulanık gözleri alışkın bir gezin, gezinmeyle satırları süzerek okumaktan ziyade çocukluktan beri alış, alışılmış, parça parça hatırda tutulmuş bu mukaddes metni tahmin ederek onun kendisine meçhul kalan manasında hayat hicranının teselli veren şifa, şefaatini bularak sallana sallana okuyordu. <gülüyor> i̇şte, elinden birdenbire Leyla'sını alan kader darbesinden sonra bu anne ruhu barınacak bir sığınak matemine merhamet ve teselli şerbetini boşaltacak bir kaynak bulmuştu. Günden güne daha sıkılaşan bir bağla, fel bir bağla felakete uğramış, ömrüne kurtuluş veren merhamet elini seccadesinin üstünde, Kur'an'ın ulvi sesi arasında uzanıyor görmüş ve onu daha çok tutunmakta, daha iyi sarsılmakta aramıştı. Ona daha çok tutunmakta, daha iyi sarılmakta aramıştı. Şimdi başka hiçbir şeyle meşgul değildi. Bütün cihan gözünde yok gibiydi. Ve oradan başka yerde dolaşırken asıl benliğini başka bir yerde terk etmiş bir gölgeden ibaret kalıyordu. Gözlerinde hayatı, hayatla ilgili şeyleri hoş gören, etrafının üstüne çıkarak bu sefil toprakla alakası çözülmüş bakışlarla dolaşan bir hal vardı ki ona semavi düşüncelerin ilham ettiği bir ermişlik siması bahşediyordu. O içeride okurken ara sıra sesine bir berraklık geliyordu. Ömer Bey hiç bu seste garip bir cana yakınlık ruhunun ta derinlerinde uyuyan tellere kadar giderek onları titreten ve uyandıran bir kuvvetin tesirini hissediyordu. Yavaşça kalktı. Odasının kapısını açtı. Ve uyuyan birisini uyandırmaktan ve uyuyan birisini uyandırmaktan çekinen bir ihtiyatla yürüdü. yürüdü ta karısının seccadesine kadar gitti ve oraya Vedide'nin yanına boylu boyuna uzanarak başını dizlerine kadar götürdü. Ancak o zaman başını kaldırdı. Gözlerini aşağıdan on yukarıya ona dikti ve dedi de gözleri yarı kapalı, onu görmemişçesine, onu duymamışçasına ve artık sesini saklamaya lüzum görmeyerek hafif hafif sallana sallana okumaya devam ediyordu. O zaman bir yandan o okurken Ömer Bey iç mırıldanan, çekinen ve korkak ve çek çekinen korkak ve kesik bir telaffuzla ne zamandan beri hep içinden terk edilmiş bir hitabı bu defa açıktan söyledi. ''Ah, benim melek karıcığım.'' dedi. Vedidinin akıcı ve hemen kaçmakta acele eden bir bakışı oldu. Kocasına baktı. Onu orada düşkün, yalvaran, nihayet tövbe eden bir suçlu perişanlığıyla kendisine dönmüş gördü. Ve hemen gözlerini çevirdi. Lakin aynı saniyede yaşlar hücum etti ve hızlı... Art arda damlalarla süzülen, sü, art arda damlalarla süzgün siması'nın üstünden yuvarlanarak dökülmeye başladı. O zaman Ömer Bey hiç başını onun dizlerine koydu. Ruhu bu yükseklerden inen rahmet damlalarını topla, toplamak istiyormuşçasına ta onların altına yattı ve hep o örtülü ve saklı telaffuzuyla söyledi: Benim her şeyden daha kıymetli. Her şeyden daha sevgili Vedideciğim, seninle buradan gidelim, hemen yarın, Ta uzaklarda bir yere, Yakacık'a yahut Çamlıca'ya, Akbaba'ya, bir köy evine, 15 gün, bir ay, bilir miyim ne kadar? Herkesi, her şeyi, bütün dünyayı burada bırakarak yalnız beraber olmak, ancak ikimiz bir arada bir müddet kendi kendimize kalmak için. Vedide'nin yaşları daha hızlı ve daha peş peşe geliyor ve onun başına, yüzüne, kesik kesik söylenen dudaklarına damlıyordu. O devam ediyordu. ''Anlıyorsun, değil mi Vedide?'' ''Sen de, ben de buna muhtacız. Öyle zannediyorum ki ikimiz de bu suretle artık bizce mümkün olabilen bir sona, bir sona doğru yürüyebileceğiz.'' O cevap vermiyordu. O zaman Ömer Bey hiç bir dirseğinin üstüne dayanarak yükseldi. Bir eliyle onun namaz örtüsünü çekip attı. Dudaklarını ta oraya, alıştığı üzere... Mesut zamanlarda her zaman tutkulu Buse'leri alan yere, her zaman tutkulu Buse'lerini alan yere kolayıyla ensesinin arasına götürdü. Uzun ve birden mazinin heyecanını bulan bir ile karısını öp, oradan öptü. Ve öperken ancak o zaman fark etti ki Vedide'nin saçları lüle lüle takım takım beyaz olmuştu. Evet loşkum. Bir maceranın sonuna geldik. Yeni maceralarda yeniden buluşacağız. Çok güzel zamanlarımız olacak. Çok güzel zamanlarımız olmaya devam edecek. Kendisine karşı dili gibi sorumluluğum olduğum ya da sorumluluğum olan loçkam'a, kızçam'a, küçük kızıma sorumluluklarımı yerime getirmeye devam edeceğim. bırakmayacağım yani. Bunu biliyorsun. Pardon. Çenem çarptı. Bırakmayacağım. şu an aklıma çok söyleyecek bir şey gelmiyor bahsedecek çok bir şey gelmiyor dediğim gibi bir maceranın sonuna geldik yeni maceralarda tekrar buluşacağız biliyorum Seni çok özlüyorum kadın. Çok güzel. Aylardır neler yapıyoruz. Neler paylaşıyoruz. E bu ses kaydını... Yani bu kitabın son bölümünün... Ses kaydını... Kim bilir ne zaman dinleyeceksin. Bu tembellikle... Bayağı bir vakit alabilir... Ama yine de buraya geldiğinde, bu söylediklerimi duyduğumda, duyduğumda... ...belki son zamanlarda yaptığım ses kayıtlarında gözyaşlarının olmadığını fark ediyorsundur. Sanki gözyaşlarının kaybolduğunu düşünüyorsundur. Ama öyle değil yani. Hiçbir şey hiçbir yere gitmiyor. Şu an neredeyim mesela biliyor musun? Yine Erdoğan ailesinin olduğu yere geldim. Yine yani yine yeniden. Yine seninle beraber buradayız. Of be kadın. Soğuk yana. Çoşkan şimdi sana veda etmek zorunda. Yani etsem iyi olur. Bu can seni çok özlüyor. Çok istiyor. Çok seviyor. Hep de öyle olacak. Hep de öyle kalacak. Hoşçakal kadın, kadın. Seni çok seviyorum. Öptüm yanaklarından, o bal dudaklarından ne çıkamayı yapıyorum. <gülüyor> Hoşçakal. Bye bye.